Oh, my God. Çıkkası Kainat Bugün 12 Nisan Pazartesi Yıl 2010 Ay 4 Gün 102 Kasım 156 1431 Hicri Rebülahir 27 1426 Rumi Mart 30 Kalp Haftası Hakkari'nin Kurtuluşu 1918 Fırtına Günün Tarihi 91 yıl önce bugün 12 Nisan 1919'da Kurulduğu günden beri 30 bakan değiştiren Posta Telgraf Nezareti kaldırılmıştı. İki gün sonra bağımsız bir umum müdürlük haline getirilen bu kuruluş, daha sonraları ise sırasıyla Bayındırlık Bakanlığı'na ve hala bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Günün sözü, yaşam kalbin iki vuruşu arasındaki zamandır. Kalbinizi koruyun. Türk Kalp Vakfı Yemek listesi gün 102 Püreli pirinç yahni, pardon, püreli piliç yahni, zeytinyağlı kabak, salata, sütlaç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 Ömer Açık Radyo Burası, 94.9, AçıkRadyo.com ve onun açık gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple açtık her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Bir gecikmiş günaydın da Johnny Maestro'ya. Johnny Maestro'nun çok Amerika'nın ünlü şarkıcılarından, müzisyenlerinden biri ve kendisinin öldüğünü biraz geç... Fark ettik 24 Mart 2010'da biz tam şeyin ortasındayken özel yayının biraz güme gitmiş oluyor ama 12.079 programında dinlerken öğrendik ve size de aktaralım dedik. Ee, hem biraz önce dinlediğiniz 16 mum 16 yaşına giren sevgilisi için yazılmış bir şarkada Crests grubunun vokalisti olan Johnny Maestro İtalyan asıllı bir Amerikalı ve grubun önemli özelliklerinden biri de hem kendisinin sonradan kurduğu The Brooklyn Bridge adlı grupta hem de Crestte karma bir grup yani bu müzik endüstrisinde o zamana kadar pek rastlanmamış olan siyahlarla beyazların bir arada bulunduğu bir topluluk olması da ilgi çekici en ünlü parçalarından birini çalarak Johnny Maestro'ya biraz gecikmiş bir günaydın dedik. Kendisi 71 yaşında 24 Mart 2010'da hayata veda etti. Evet haberlere şimdi dönelim bakalım. Çok sayıda büyük bölçük ya da daha doğrusu çok büyük çapta da bir sürü haber var. Fakat sayıları fazla olduğu için bazılarını atlama ihtimalimiz var. Bu hafta sonu hakikaten yoğun gündemli bir hafta sonu. Geçti o yüzden hepsini pazartesi aktarmakta bir miktarda zorluk çekeceğiz gibi. Evet yani Polonya tabi Polonya devletinin üst düzey yetkililerinin bir bölümü bir kazada öldü. 97 ölümlü bir kaza oldu. Rusya'ya gitmişlerdi Polonya lideri Kaczynski, genelkurmay başkanı, bütün kuvvet komutanları, merkez bankası başkanı. Üst düzey 89 yetkililiğinde dahil olduğu 97 kişinin Smolensk yakınlarında yoğun sis dolayısıyla düştü. Yani Smolensk havaalanına 2 kilometre kala yere çakıldı. Ve uçaktaki 97 kişiden kurtulan olmadı ve tam bir Moskova-Varşova yakınlaşması başladığı sırada gelen bir kazanda dünyayı şoke ettiği belirtiliyor. Kacinski'nin ikizi eski başbakan Yaroslav'ında Yaroslav, Yaroslav Kacinski'nin üzüntüden mahvolduğu belirtilmiş tek yumurta ikizi onlarda. Evet Rusya'nın batısındaki Kat'indeki tören için havalandırılıyor. Tabii Kat'in ormanı katliamı meselesi de yani trajedinin ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu daha da iyi ortaya koyuyor. Hı -hı. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında 1940'ta Katin Orman'da Polonya ordusunun bütün üst düzey, bütün subayları, 20, 22 bin kişi ki Polonya'da subaylarda özel bir sınıf oluşturuyor. Yani Hı -hı. soylulardan oluşuyor. Tamamı katlediliyor. Bu, bu daha yıllar sonra ortaya çıktı dünyaya ve Ruslar bunun e, Naziler tarafından yapıldığını söylemişlerdi. Nazilerse yani kendileri söylemişti Naziler burada Katin ormanında bin, on binlerce insan bulduk diye ve Ruslar yapmış diye ama kimse inanmadı demişti o zaman. Halbuki e, doğrudan Politbüro'nun tamamı ve Stalin'in imzasının olduğu bir emirle birlikte e, öldürülmeleri planlanmış. Evet. Ve gerçekleştirilmişti. İşte onun anması için. Çok uzun süre Sovyetler Birliği döneminde zaten kabul edilmiyordu. Son Bir tek şey son dönem işte Garbaçoğlu bunu kabul etmişti böyle bir şey yapıldığına dair. Ama Putin çok direniyordu yeni Rusya yönetimi de. Sonunda onların da Tam olmasa bile böyle tepede inme bir emirle olduğu kabul edilmese de işte bütün herkesin eski kirli çamaşırları Sabah meselesi. Savaş zamanlarında olur böyle şeyler gibi bir şey mi söyledi? Tam yani biraz da galuga olduğunu söyleyebilirim lafı dolaştırdın. Neyse işte onun 70. yıl dönümünü almak için büyük bir tören için Polonyalılar için son derece büyük bir şey. Yani tarihlerinin en korkunç katliamlarından biri eğer... Andrzej Wajda'nın Polonya'nın yetiştirdiği en büyük yönetmenlerden biri olan Wajda'nın filmini görenler varsa onlar çok daha iyi bileceklerdir. Yani sözün bittiği yer tamamen. Yani bir şaka gibi söylenti geliyor ve söylentiden sonra hepsi kafalarından enselerinden vurularak biraz da Rus usulü vurularak öldürülüp Toplu mezarlara atlıyor. Mezarlarını da kendilerine kazdırıyorlar hatta o subaylara. Yani böyle bir Vayda'nın filminde biraz nefesimiz tutularak hatta nefes alamayarak seyrettiğimiz bir filmdi. Hı hı. İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti birkaç yıl önce. Ben de yıllık tek filmli kontenjanımı kullanıp onu orada seyretmiştim. Dehşet verici. İşte Smolensk Ends Kabaalanı'na 2 km kala düştü. Rus Savcılık Soruşturma Komitesi pilotaj hatası dedi. Başbakan Erdoğan da inşallah kazadır diye bir ilginç yorum da yaptı. Yani biraz ilginç bir yorumdu hakikaten. Ee, ben bayağı bir hopladım duyduğumda. Hani biz evde aynı geyiği yapıyorduk aslında ama. Evet, bu ee, düzeyde bunun söylenmesi Herhalde tuhaf. bildiği bir istihbarat Vesaire vardır diye de e, Söylediler yanından yanından Yani Grip aşısı so işinde de haklı çıktı falan diye de Yanındaki hatta ekledi bir bildiği vardır Ne işinde? Grip aşısı hmm. <gülüyor> Yani Bu işte herkesin gar Gardrobundaki dolabındaki iskelet dedikleri bu Franklerin Bir tabiridir saklanmış, korkunç, karanlık, kirli çamaşırlar gizli sırlar için gizli sır olur mu? Sırlar için söylenmiş bir şey durumu var. Fakat yani Polonya'da büyük 10 kilometre boyunca şimdi cenaze törenleri yol boyunca dizilmiş. Çok vakur bir şekilde yani gerçek bir yaslı durumu var. Hatta birisiyle yapılmış bir mülakat rastladım. El Cezire'de Polonya'dan ...sörene katılanlarla ben hiç sevmezdim Cumhurbaşkanı'nı. Hiçbir görüşüne katılmıyordum ama trajedi trajedidir dedi. Orta hı hı. yaşlı bir adam böyle. Yani Sovyetler Kaczynski'nin Selefi ve Dayanışma... ...Sendikası Dayanışma sonradan parti oldu. Leş, Vavensa ya da Valesa diye yazılıyor ama Vavensa diye okunuyormuş galiba... Sovyetler demiş Polonya'nın elitlerini 70 yıl önce katletti. Bugün Polonya elitleri kurbanlara saygı, kurbanlara saygılarını sunmaya hazırlanırken öldü. Akıl almaz bir felaket demiş. Soruşturma komisyonunun başkanlığında bizzat Başbakan Vladimir Putin üstlendi. Bölgeye gideceğini Finan açıkladı. Özel soruşturma emri verildi. Yaz içinde Başbakan Donald Tusk da Polonya'da Savaş sonrasının en trajik olayı deyip Smolensk'e gitmiş. Bir haftalık yaz bayraklar yere indirilmiş ve evlere siyah kurdele asılmış durumda. Binlerce ve on binlerce çiçek başkanlık sarayı önünde çiçek bırakıp mum yakılıyor. Erdoğan da işte dediğimiz gibi umarım kazadır diyor. Evet. Bu, bu arada bu. tam olarak ne olduğu hala anlaşılamadı değil mi? en nihayet henüz daha e, pilotaj hatası olduğu tahmin ediliyor. E, genellikle gazetelerde ve televizyonda da yorumlar bu yöne doğru eğrilmiş durumda. Üç pas geçilmiş ama ve hı hı. başka Moskova ya da başka bir e, havalimanına inişi için talimat almasına rağmen pilot bir kez daha denedi deniyor. Tabii tam olarak kara kutular kara kutu denilen kayıt kutuları da bulunmuş durumda kayıt cihazları ama ne olacağını Bilemiyoruz. Pilotların havaalanına yaklaşırken fazla alçaktan uçtukları yönünde de uyarılındığını da söylemişler. Zaten hı hı. ağaca çarptı deniyor kanat. Nasıl bir açıklama bilemiyorum bunda ama. Ee, uçağın uyum. herhangi bir sorunu yokmuş zaten başkanlık uçağı durumunda. E, en son teknolojilere sahipmiş. Ayrıca eski bir savaş uçağı olduğu için e, çok daha güçlü bir gövdeye sahip olduğu söyleniyor. He, bir ara Ama Olan o, olmuş gazetelerde tupolyov, tupolyov okunuyor galiba o da. Emin tupolyov dedi. uçaklarının da çok kaza yaptığı söyleniyorsa da bunun onunla ilgisi yok. Bu modelin anladığım kadarıyla bu konuları Hasan Erser bizden çok daha iyi biliyor. Ona sorarız belki. 20 küsur yıllık bir uçakmış. Tupolev 154. Sadece bir katolik çizgisi olan ve geleneksel değerleri savunan Lech Kaczyński Leh ya da Polonya siyasetinde oldukça tartışmalar yaratan neoliberal görüşleriyle hı hı. Avrupa Birliği'ne de karşı olduğunu söyleyen, Polonya'ya girdiği sırada bile karşı olduğunu söyleyen birisiydi. İşte bilinmiyor yani şeyi. Peki bu haberi burada bırakmak zorundayız zaten. Evet, içerik zaten da... bundan ibaret bir evet. yandan da yani. Ee, çok söyleyecek bir şey yok. Bu vesileyle de yalnız Katin faciasının da bütün boyutlarıyla bir kez daha konuşulmasına evet. vesile oldu. Bu da kahır yüzünden lütuf dedikleri şey olsa gerek negatif Hı -hı. bir şeyden. Belki bir ders çıkarabiliriz pozitif bir ders. İnşallah. Bu arada e, hafta sonundan e, pek çok ölüm haberi de var Pakistan'dan mesela savaş uçaklarıyla Pakistan savaş uçakları sınır boyunda bazı mevkileri bombaladı diye küçük bir haber var. Hemen hemen hiçbir gazetede de görmüyoruz Türkiye'de. Çok standart durum zaten. Ama en az 45 kişi öldürülmüş ve bunların hepsinin Hı -hı. militan olduğu söyleniyor. Tabii onu da vuranlar söylüyor. NATO konvoylarına saldıran militanları hedef aldık demiş Pakistan yetkilileri. Yani son haftalarda haberin son cümlesi de şöyle bitiyor zaten. Son haftalarda Hayber ve Orakzay bölgelerinde yapılan operasyonlarda 300'den fazla militan öldürüldü diyor. Yani bu son haftalarda dediğimiz 2 haftaysa 150 kişi. 3 haftaysa eğer 100 kişi haftada öldürülüyor demektir bu. Evet, Tayland'dan da ölüm haberleri gelmeye başladı. Hem de e, hızla yükselen bir. Bangkok'ta hükümet karşıtları olanlarla ordu arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 20'ye vardı. Ve 800'den fazla da insanın yarar, yaralandığı bildiriliyor. BBC Türkçe haberlerinde var bu da. Ee, Tayland'da aslında... Uzun süredir devam eden olaylardan bahsediyoruz bir yandan Tayland dediğimiz zaman. Ee, olan biten e, ciddi anlamda nereye doğru gidiyor çok belli değil. Ama e, taraflardan birinin kazanıp birinin kaybedeceği bir hal alacakmış gibi görünüyor. Yani ciddi anlamda çatışmalar başladı ve durulacakmış gibi de değil. E, pek bir şey söylenebilir bir durumu bilmiyorum. Hükümet karşıtlarıyla ordu arasında çatışmalar... Dediğimiz anda zaten hakikaten üç aşağı beş yukarı akan sular duruyor. Kırmızı gömlekler diye biliniyor. Demokrasi istediklerini söylüyorlar. Burada Hep sorulacak çok kesim var. Evet, sorulacak ilginç sorulardan biri de şu herhalde hükümet sözcüsü gerçek mermi kullanıldığı yolundaki iddiaları reddetmiş. Peki 20 kişi nasıl öldü diye soruyorsun, ezilerek mi, Kaza sonucu mu, bilinmiyor. Yani güvenlik güçleri kampı dağıtmaya girişiyorlar çünkü başarısızlıkla sonuçlanmış. Zelrenin ateş açılmasına rağmen de insanlar dağılmamayı başarmışlar bir yandan bu da e, asla gayet niyetlerini ciddi olduğunu gösteren noktalardan biri. Evet göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandılar diyor asker ve polisler ama protestocular da molotov kokteylleri yanıcı şeyler atmışlar yani ama ülkenin son 20 ya da işte tam net konuşacaksak 18 yılının en kanlı olayları olduğu belirtiliyormuş. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Ben anlayamadım bu plastik mermi meselesini. Doğru söylemiyor olabilir hükümet <gülüyor> diye düşünüyorum. Ama tabii elimizde hiçbir şey yok. Onun için bilemeyiz. Yani Kırgızistan'da da durumlar, gerilim, Devam ediyor. Aslında ediyor mu emin değilim. Yani haberler devam ediyor ama e, gerilim kısmı bir yandan da geride kalmış gibi. Yani tabii yeni gerilimlere gebe bir durumdan bahsettiğimiz çok açık ama. Hani şey olarak söyledim ben sokaklardaki çatışma anlamında Hı -hı. değil de e, eski devlet başkanının hakkındaki kararı değiştirmiş yeni geçici yönetim. Hı -hı. Önce e, teslim olmasını tutuklanmayacağını ve sadece işte sürgün yapacağını söylüyordu hı hı. Rosa Okunbayeva. Ama şimdi Otunbayeva, pardon. Şimdi Devlet Başkanı Kurambek Bakiyev için eski dev, devrik diyelim. Eski de hı hı. değil. Güneyde bir yerde yeri de belli değil. Tutuklama emri çıkartmış. Yani daha önce yaptığı öneriyi geri almış durumda. Bu işte ben bu anlamda bir gerilimden bahsetmiştim. Sokak Çatışmalar ve yağmalar anlamında dil onlar durdu herhalde. Kurmanbek Bakiyev ise Celalabad dilinin bilinmeyen bir bölgesinde gösteriler sırasında askerlere ateş açma yetkisi vermediğini ve uluslararası bir komisyon kurulup bunun araştırması gerektiğini söylemiş. Yani bir ya o biz çok önemliymiş biliyor musun? Şimdi biraz daha detayına bakınca Amerikan üstü oradaki Manas e, ya ayda 15 bin asker gelip gidiyormuş oraya Afganistan üzerinde bayağı ciddi bir yer tabii temel e, geçiş noktalarından biri evet. konumunda ya yani yaklaşık 80 kişi ölmüştü bilmiyoruz Irak'ta Kerkük yakınlarında iki intihar bombacısının öldürüldüğü belirtiliyor. Böyle bir haber var. Suudi kökenliymişler. Hı hı. Afganistan'da yol kenarına bomba. Dört NATO askerini öldüğü haberi var. Şey pardon bir NATO askerini öldüğü haberi var. Bu arada Afgan başkanı son derece şaşırtıcı bir haber vardı. The Times gazetesinden Hamid Karzai. Önümüzdeki ay planlanan, aylarda planlanan, Haziran'da galiba NATO'nun yaz taarruzu Kandahar'da <gülüyor> Yani on binden fazla Amerikan askeri de oralara yeni asker yığılırken. E, Hamit Karzay demiş ki ben karşıyım. Gerekirse Taliban'la bile anlaşırım. Böyle bir şey istemiyorum demiş. Yani Hı -hı. bloke etmeye kalkıyor. Bununla da ilgili mesela da Toronto Sandan Eric Margolis'te bir yazı yazmış. Amerikan kuklası kendi iplerini kesiyor diyor. Enteresan bir durum var. Ya yani Hamit Karzai bayağı kızdırmış patronlarını Washington'daki eski bir CIA şeyi deniyor. Kendisine çalışanı da deniyor zaten. Ama şimdi <gülüyor> Eric Marguerite şöyle demiş. Obama çok kızdı diyor. Yani yerine başkasını koymak istediğini de saklamıyormuş artık. Zaten yani Washington'dakilerin kötü kukla seni kötü kukla seni diye bağırdığımız bağırdığını duyar gibi oluyoruz diyorlar. Ve diyor ki Henry Kissinger Amerika'nın bir zamanlar güçlü savunma bakanı savaş ağası da diyebiliriz. Bir evet. yandan da e, barış ödüllü sahibi. Biri. Evet Henrik Esinci. Amerika'nın müttefiki olmak düşmanı olmaktan daha tehlikelidir demiş. Onu haklı çıkarıyor diyor. İyi laf değil mi? Evet. Amerika'nın müttefiki olmak daha da tehlikeli bir iş demişler. E, yani hafifçe şaka iyi oldu da Taliban'a da geri katılabilirim dedi. Bu ne biçim şaka diye sorma. Artık yeni dünya şakaları bu şekilde yapılıyor herhalde. Ya bir şeyden çok fazla bahsedip çok kötü olduğunu, çok kötü olduğunu defaatle söylerseniz eninde sonunda birileri de artık normalleştirmeye başlayacaktır değil mi? Bir yandan yani çok anormal bir şey değil insan psikolojisi açısından. Bir yandan Karzai'nin deli ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylüyorlar. Böyle <gülüyor> çok sürreel bir ortamdayız ama ...yeni bir kanıt çıktı... ...asıl günün en önemli haberlerinden biri o... ...Washington'dan... ...bulunan... ...Şili'nin... ...eski yani Allende Şili'sinin... ...savunma bakanı Orlando Letelier... ...öldürülmüştü... ...Washington'da 11 Eylül'den önceki... ...en büyük terör... ...olayı buydu... ...bu konuda uyarı gelmiş... Amerikan Dışişleri Bakanlığı uyarıda bulunmuş evet o sıralarda. Büyük kondor operasyonu yapacaklar. Şili'nin başkanlığında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya'daki askeri yönetimler hepsi korkunç şeyler yapacaklar diye istihbarat servisleri bir sürü insan öldürecekler diye o uyarıyı iptal etmiş kesince. Buna ne diyorsun? Niye iptal etmiş? Yok böyle bir şey doğru değildir diye. Ha yalandır, faredir. Dört yani gün sonra da öldürülmüş Orlando Luteli'ye yalnız. Pardon beş gün sonra. Sekreteri Ronald ile beraber. Ve ondan sonra da pek çok, yani ki Kissinger'ın gerçek bir kitle katili olduğunu biliyorduk ama bu kadar eli kanlı bir şey olduğunu da Yeni ortaya çıkıyor. Henüz yaşıyor kendisi belki de yargılanabilir bu savaş ve insanlığa karşı suçlarından dolayı. Yani gizli belgeler açıklanmış çünkü. Kesinlikle. İnşallah ama e, genellikle bu mahkemeler e, İngiltere'ye kadar varmakta. Bazen zorluk çekebiliyorlar. Amerika'ya, İngiltere'ye işte. Hani. Zor olabiliyor. O korkunç teşkilatı Dina'nın filan bu cinayetler peşinde olduğuna dair bir uyarı Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmiş ve bildirelim <gülüyor> sağa sola demişler hayır yani derin kaygı duyuyor Washington diye bir bildiri çıkaralım demişler mektup politikacıların ve önemli önde gelen kişilerin öldürülmesi hem e, uluslararası alanda başka ülkelerde hem de kendi ülkelerindeki öldürülmesine fakat e, şey demiş kesince. İptal edin böyle bir uyarı yayınlamayın demiş. Gerekçe de vermemiş. Ama şimdi biliyoruz ki o zaman artık kesince bu konuda kendisine daha önce sorulanlara da hiç cevap vermemiş ama kesinci savunanlar şey demişler onun haberi yoktu böyle bir şeyden demişler. Oysa pek çok terörizmi, terör her faaliyetini önleyebilecek olan bu şeyi maalesef bir uluslararası şey, Amerika'nın önemli bir sivil toplum kuruluşlarından biri açığa çıkartmış. National Security Archive diye, ulusal güvenlik arşivleri diye ama tamamen sivil toplum kuruluşu. Adına bakmayın ve kitap bu konuda kitapları da var. Cornbluth diye bir adam var. Başında onun açıklamaları bunlar. Peter Cornbluth'un özellikle Şili uzmanı. Ki maalesef kesincir böyleymiş. Ne diyebiliriz bilmiyorum. Nükleer güvenlik zirvesi başlıyor Allah'tan. Güvende mi olacağız bundan sonra yoksa nükleerler güvenliğimizi mi sağlayacak? İkisi birden böyle iç içe. Ha, hem nükleerler güvenliğimizi sağlayacak hem de nükleerlerden bir miktar arınarak e, nükleersiz güvenlikle mi yaşayacağız? E, i̇yi bir şey. Evet, zirve öncesinde Obama, Amerikan Başkanı Barack Obama küresel güvenlik karşısındaki en büyük tehdidin nükleer silahların bir terör örgütünün eline geçmesi ihtimali olduğunu söylemiş. Erdoğan da gidiyor. Erdoğan ve Salı günü Obama ile buluşuyor. Görüşecekler. Sarkisyan'la da. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'la da bugün bir araya gireceği belirtiliyor. Yani ilişkilerin normalleşmesi yönünde imzalanmış olan <gülüyor> protokollerin ardından Erdoğan'la Sarkisyan arasında liderler düzeyinde yüz yüze yapılacak ilk temas olacakmış bu. Hmm. İran'dan da Amerika'ya nükleer tepki gelmiş yalnız. Nükleer tepki diye veriyor. O ne o demek? Başlı. Tahran yani İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın açıkladığı yeni stratejiyi eleştirmiş. Gerçek anlamda savaş çığırtkanlığı yapanlar barıştan bahsediyor. İnsanların nezdinde hiç itibarı olmayanlar insan hakları iddiasında bulunuyor demiş. İnsan hakları savunuculuğu ve terörizmle mücadele iddiasında bulunduğu 21. yüzyılda bir ülkenin başkanı atom bombasıyla saldırıdan söz ediyor. Diyor ki pek de haksız sayılmaz aslında çünkü şunu söylemişlerdi. Merak etmeyin artık dünyanın hiçbir yerini atmayacağız. Ee, Kuzey Kore, İran hariç evet, demişlerdi. Onlara... Siz geçin bakalım tahtların önüne durumu. Ee, bu büyük ihtimalle işte o nükleer tehdit dediğimiz durumlar. Ama e, dünyanın en haklı başında açıklamaları hakikaten bunlar değil herhalde. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri resmen Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğini açıklamış. Tabii Çin ve Rusya'nın veto etme ihtimali var. Güvenlik konseyinde bu şekilde bir alınacak kararı. Türkiye sence nasıl oy kullanacak? Veto hakkı yok. Yetkisi ama daimi 5 üyeden biri değil ama 15 üyesi içinde yer alıyor. Geçici olarak. Bence e, Türkiye zaten bu konuda 3 aşağı 5 yukarı Fransa'dayken e, çeşitli açıklamalar yaptı. Biz bu işleri çok karışmaktan anladığım kadar yana değiliz ama zaten bu konuda çok bilgimiz yok. Güvenlik konseyinde görüşeceğiz. Ne nasıl oy kullanacaklar acaba? Ya işte güvenlik konseyinde görüşeceğizden kasıt şuydu ya vallahi biz de bilmiyoruz ne derlerse. Gibi hissettim ben ama herhalde bu değildir tabii ki Belki bir göz o benim bir gözler içinde bir gözlerde de Rusya'da olabilir şaş bak şaşırbaz diye. O zaman bir ameliyat gerekebilir <gülüyor> göz kaslarından. <gülüyor> Evet. Böyle bir durum var. Peki. E, bence bu yarım saatte burada kesebiliriz. Sonra da hafta sonundan gelen bu mesela Çukurca'da 7 askeri şehit deden mayının orduya ait çıkması üzerine tartışmalara bakabiliriz biraz. Ee, anayasa konusunda da başbakanın mesela Anayasa paketi bölünsün önerisine yi, tırnak içinde şartlı yeşil ışık yaktığı haber var Başbakan'ın. <gülüyor> şartlı ama yeşil ışık deniyor. Önemli olan yeşil kısmı herhalde. Evet. Şart neymiş? Hukuk kanuna uygunsa. Ha. Yasal zemini varsa demiş. O ne demek? Bilmiyor muymuş hala? Hani senelerdir tartışılıyor ya, o yüzden. Ya uygundur ya değildir bak uzmanlarına inceletecekler herhalde. Anlat. <gülüyor> Korkunç bir kaza da vardı. Belki ondan da bahsedebiliriz. Karayolları yolun ortasına kaldırım yapınca ölen işçi kadınları söyleyebiliriz. Kadınları ve kızları. Enteresan bazı şeyler de var. Mesela işte... Hafta sonundan bakıyorum. Mesela faili meçhul ailelerine verilen sözünde unutulduğu gibi bir durum var. Adalet ve Kalkınma Partisi toplumsal bellek hareketi var ya faili evet. meçhul şeyleri. Ee, yani onun gündem çok yoğun şimdi alamayız gündeme demişler o meseleydi AKP'liler. Cumhuriyette umutları yıktılar diye vermiş onu. Yeni Şafak'ta da ilginç bir haber var. Ona da verebiliriz. Hafta sonu gazetelerinden bahsediyoruz. Şahibeli bir uçak kazasında hayatını kaybeden Orgeneral Eşref Bitlis'in ekibinde yer alan Albay Kazım Çilloğlu'nun intiharıyla ilgili dosyaya 16 yıl sonra ulaşılmış. Ve takipsizlik kararı oldu bitti raporuyla kapatıldığı ortaya çıkmış. Ondan da belki bahsederiz. Evet, durum bu. Açık gazete. It's a golden sky and the sweet. Johnny Maestro ve Brooklyn Bridge'den dinledik You'll Never Walk Alone Bunu bu şarkı aslında Joe and the Pacemakers'dan Liverpool takımının, futbol takımının da Milli Marşı gibi tırnak içinde Bildiğimiz bir parça Bu daha dramatik bir versiyonu Aynı tarihlerde Yapılmış olduğunu tahmin ediyorum şarkının Aslında geleneksel bir şarkı Hiçbir zaman yalnız yürümeyeceksin Her zaman beraberinde olacağım Anlamına gelen bir dayanışma ve aşk şarkısı Johnny Maestro'nun öldüğünü de Cengiz Işılay'dan öğrendik. 24 Mart 2010'da 71 yaşında hayata veda eden Johnny Maestro'nun kurduğu gruplardan biri Brooklyn Bridge'den You'll Never Walk Alone dinleyip ona da bir günaydın dedik. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com ve açık gazete devam ediyor. Bu anayasa meselesini, anayasa değişikliği meselesini zaten... Hafta sonundan alabiliriz aslında. Hafta sonunda e, bu anayasa mitingi vardı. Demokratik, sivil, e, çoğulcu, eşitlikçi. Daha birkaç tane daha sıfat sayabilirim ama e, işte istediğimiz gibi bir anayasa diye özetleyebilirim herhalde. E, aslında gayet keyifli bir miting oldu haberini yapmıştık bari e, takibini de yapalım e, ciddi kalabalık vardı pek çok grup katılmıştı BDP en büyük gruptu e, ciddi anlamda Ahmet Türk de zaten e, katlanlardan biriydi sahne çıktı çıkarken yalnız e, bir miktar Gaza maruz kaldık e, neden olduğu anlaşılabilir değil mi? Hayır anlaşıldı bilemedi. Aslında hani yürüyüş sırasında her şey çok keyifliydi. Yani hakikaten e, rahatlıkla bir 8 bin kişi olduğunu söyleyebilirim. Bütün haber ajansları 4 bin diyor ama ya onlar sayamıyor ya ben e, açıkçası e, 8 bin kişi rahatlıkla söyleyebilirim. Tıka basa doluydu Kadıköy Meydanı ve çevresi her zamanki bütün mitinglerde olduğu gibi tellerle çevriliydi. Evet, Sivil Demokratik Anayasa platformu çatısı altında toplanan binlerce kişi diye vermiş mesela gazetelerde. Ya yani Genellikle ben şeye baktım, Doğan Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı, Anadolu Ajansı gibi ajansların haberlerine baktım. Ee, yani genelde e, 2000 diyen de vardı ama 4000 idi e, söyledikleri. Daha kalabalıktı. Neyse sayısı çok önemli değil. E, hınca hınç dolu, çoluklu, çocuklu ve gayet de şenlikli bir meeting yapılıyordu ki... Birdenbire alanın dört bir yanına gaz bombaları düşmeye başladı. Çevrede tellerle kapalı olup içerisinde hınca hınç dolu olunca haliyle e, bir miktar izdiham yaşandı. O tellerle yaşandı. niye kapalı oluyor? Bizim güvenliğimiz için dışarıdan bir saldırı olmaması için. Polis öyle açıklıyor telleri. E, dışarıdan bir saldırı oldu. Polis saldırısıydı yalnız e, olan saldırı. E, ardından da tabii gazı e, yoğun yiyince epey de sert bir gazdı. Hakikaten insanlar ne tarafa gittiğini ne yaptığını bilemeden öre öre bayılmaya falan başladılar. Bir kısım insan panikle telleri devirdi. Dışarıya doğru kaçtı. Bu arada tellerin üzerine devrildiği insanlar yaralandı. Ee, Baya e, aslında mitingin üzerine limon sıktılar diyebiliriz. Anayasa için gaz verdiler demiş taraf gazetesinin. Hakikaten başında. verdiler gazı. Ama mitingde almadı. Onu da söyleyebilirim bunun yanında. Ee, DTP'nin siyasi yasaklı lideri Ahmet Türk'te gazdan etkilenmemesi için olay yerinden uzaklaştırıldı diyor. Türk bir bir sıkıntım yok demiş. Ee, yok bir sıkıntısı yoktu. Yani ardından zaten döndü tekrardan. Çünkü alanda da bu arada e, Ahmet Türk'ün iyi olmadığına dair bir dedikodu yayıldı. E, bu da tekrardan ortamı gelmeye başlamıştı. Ee, tabii bütün bunlar niye oldu dersen orasını bilmiyorum. Tek duyduğum e, alanın öbür tarafında iki küçük grup arasında bir tartışma çıktı. E, çıktıysa bile hani e, bizim olduğumuz taraf mesela e, darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonun içindeydim ben. E, o tarafta hiçbir şey yoktu. Doğrudan üzerimize üzerimize gaz bombaları düştü. Haberimiz bile yoktu ne olduğunda. Baya hani halay çekerken gaza maruz kaldık durumu. E, çok da olduğumuz bir şey değil diyelim bir yandan ne yapalım. Evet anayasam meselesini şimdilik bu noktada bırakabiliriz belki yani Cumhuriyet Halk Partisinin anayasa paketi bölünsün önerisine de ilk kez ve şartlı yeşil ışık yaktığını söylüyor Hürriyet gazetesi manşetinden vermiş. Biz varız çekinmeyiz şeklindeki sözlerini Amerika Birleşik Devletleri yolunda konuştu diyor. Enis Berberoğlu'nun haberi bu. Ve ben yetkili kurullarma danışıp karar vereceğim ama kişisel olarak karşı değilim. Milletime güveniyorum, milletimin kanaatini biliyorum. Madem ki egemenlik hakkı bendedir, yüksek yargıyı belirleme gücüm olmalı diye düşünüyor. Ee, bu ne? arada ne? haber merkezimizden bir haber geldi, düzeltme geldi bana. O iki küçük grup arasında benim alandan gördüğüm şey yaşanmamış. Doğrudan polis korteje doğru girmiş. Gelen haber bu. İki küçük grup arasında çat, e, tartışma falan filan kısmı yine alan dedikodularından birisi Evet. Bu arada şey de ilgili bu Van'da düzenlenen saldırıda e, Adalet ve Kalkınma Partiler yoktur diyorlardı ama e, Cumhuriyet Halk Partisi de özellikle e, görüntülerle ispat etti ki Van yöneticileri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o yumurtalı saldırıda yer alıyor. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan da Amerika'ya hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da iki müfettiş görevlendirildi orada demiş. Yani gelişme var mı? işin içinde Adalet ve Kalkınma Partililer de var mı? İçişleri bakın özür dileyip dilemeyeceği tartışması var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz nedir? Sorusuna da ben İçişleri Bakanıma bu konuyu inceletin dedim ve İçişleri Bakanım da iki müfettişi oraya gönderdi. Bundan daha güzel gerçekçi uygulama olur mu? Herhalde her şeyin hesabını da kalkıp biz Baykal'a verecek halimiz yok ama partimi gölgeleme gayretlerinin de boş olduğu ortada anında ihraç ederim demiş. Partimin herhangi bir mensubu bu olayların içindeyse çalışmalar yapılıyor yapılacak partimde barındırmam anında ihraç ederim hemen disipline sevk ederim demiş. Bu iyi bir şey herhalde. Yani evet. bu kadar net bir tavır konulması vesaire. Ee, ama tabii bu çok uzun sürecek bir soruşturma değil gibi. Yani çünkü CHP de bir yandan işte bu il başkanı, bu dayı oğlu falan diye CHP Van ilçe örgütte, il örgütte gösterdi. İşte evet gösterdi. Yani hani öyleyse sağ falan hani dilek istek kipiyle konuşmak yerine e, hızla herhalde sonuçlandırıp eğer böyle bir durum varsa bu insanları ihraç etmek daha da iyi olabilir. Evet. Yalnız tabii senin bu biraz iyi niyetli bir şey olduğunu da e, dilek olduğunu da söyleyebiliriz çünkü her soruşturma o kadar hızlı maalesef gerçekleşmiyor, gerçekleşmiyor. özellikle mesela bu Çukurca'daki e, olay da yani yedi askerin ölümüne yol açan olayın çok uzun bir hikayesi oldu ve hala sonuçlanmadığını da söyleyebiliriz. Ona da birazcık girelim. Bu önemli çünkü yani. Akkari Çukurca'da 7 askerin şehit düştüğü mayın patlamasından yaralı olarak kurtulan er Muhammed Akdeniz demeç vermiş. Daha doğrusu gazetecilerle konuşmuş. Komutan mayının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olduğunu söyledi. Bu işi fazla kurcalamayın dedi diyor. Taraf gazetesinde vardı bu haberde cumartesi günkü. Kayseri 1. Komando Tugay Merkezi 3. Tabur 8. Bölükte Er kendisi patlamadan bir süre sonra bir komutan kendilerine patlayan mayının PKK'nın değil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin döşemiş olduğu mayınlar olduğunu söylediğini aktarmış. Ee, burada ailelerin davaya müdahil olduğunu falan da söyleyelim ama demin konuyu açtığımız yer yani bir kronolojisine bakarsak olayın. Ki çok önemli bir şeye de yol açmıştı. Başbakan Erdoğan'ın Ahmet Türk'e verdiği randevunun iptaline neden olan 27 Mayıs 2009 tarihli soruşturma. Yani Çukurca'da mayın patlamasıyla ilgili. ilk günden beri yapılan açıklamalara bakalım. İlkinde Hakkari valisi Muammer Türker konuşmuştu hatırlıyorsunuz. Hı hı. PKK demişti uzaktan kumanda ile patlatıldı sanılıyor demişti. 28 Mayıs'ta Genelkurmay sitesinden Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava saldırısı yaptığını duyurdu. Üçüncü olarak da bu operasyonlar sırasında Buzer Erdoğan adlı bir uzman çavuş da kayalıklardan düşüp şehit oluyor. Dört, i̇lk resmi açıklama dördüncü nokta olarak 5 Haziran'da haftalık basın bilgilendirme toplantısında Sözcü Metin Gürak, Tuzaklamayı yapan teröristlerin Kuzey Irak'tan sızdığını açıklıyor. Ve tuzaklanan patlayıcının bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan patlayıcının infilakı sonucu şehit oldu. 6 personel 8 yaralı var diyor. Ve teröristlerin Irak kuzeyinden sızdıkları tespit edilmiştir diyor. İşte bunun üzerine Ahmet Türk'e verdiği randevu iptal ediyor başbakan. Tam öyle bir noktada olmuştu ki bu e, olay hani ne olduğunu bilmiyoruz ya hala henüz bekliyoruz sabırla soruşturmanın sonunu. Açığa çıktı ama aslında. Sabredin bekleyin yorum yapmayın dedi ya Sayın Genelkurma İkinci Başkanı. Gerçi artık daha ne çıkacak ortaya onu evet. bilmiyorum ama e, yani öyle bir noktaydı ki tam bu açılım durumlarının e, başka türlü evrilebilme ihtimali gerçi ne kadar vardı orasını bilmiyorum ama en azından daha iyi Gidebilme ya da daha olumlu bir yere doğru çekilebilme ihtimali e, o zaman DTP'ydi. DTP ile pazarlık ihtimali olabilirdi. Bunların önü çok şanssız bir şekilde kesilmişti. Evet yani 25 Haziran'da da işte internete bir ses düşmüştü. Hakkari Tümen Komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya ile Çukurca Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Es arasındaki telefon kaydında... Çukurca'daki mayının askerler tarafından döşendiği itiraf ediliyordu. Bu ses kaydı üzerine olayda şehit olan Deniz Demirci'nin ailesi Hakkari Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu da e, ender derraslanan olaylardan biri Türkiye'de. E, ve bu suç duyurusu 26 Ağustos'ta ortaya çıktı. E, ses kaydından sonra Sessizliğe büründü Genelkurmay Çukurca'yla ilgili soruşturma yürüttüğünü Türkiye 29 Ağustos 2009'da Murat Yetkin'in yazısındaki bir cümleden öğrendi radikalde ve ses kaydının üzerinden 10 ay Genelkurmay'ın soruşturma başlattığının duyulması üzerinden 7 ay geçtikten sonra Demirci ailesinin başvurusunu değerlendiren Van Başsavcısı da iddianamesini açıkladı Mayınlar Askeri. Çok şey yani e, dolayısıyla gör, görüldüğü gibi her soruşturma o kadar hızlı çözülemeyebiliyor. Aileler duruma dahil oluyorlardı. Bu şikayetçi ailelerden şehit uzman çavuş Ziya Bener'in abiyi mesela ilginç bir şey söylemiş Refik Bener. Bir yandan sevindim olay o zaman gazetesi bu Van hı hı. şeyini açığa çıkartmıştı. Bu olaydan hem sevindim hem üzüldüm demiş. Çok işte Türkiye'nin içinde bulunduğu tuhaf hallerden bir diğeri diye bakabiliriz buna belki. Niye seviniyor? Çünkü ben suç duyurusunda bulununca bana vatan haini demişlerdi diyor. Bir de böyle bir şey var işte. Sen nasıl suç duyurusunda bulunursun. Ya çocuğu Şanlı ölmüş oldu. birinden evet. değil mi? O açıdan sevindim. Ama ben haksız çıkmak istiyordum. Bunun arkasında TSK çıkınca üzüldüm demiş. Bence günün de olabilir yani. O çok evet. muazzam bir çelişme var. Ee, sürecin bundan sonraki kısmıyla ilgili de çok umutlu olmadığını kaydetmiş benler. Askeri savcılıklar üzerinin kapatılacağını düşünüyorum demiş. Yani e, gerçekten öyle bir durumda olmaz herhalde değil mi? Yani gerçi PKK'nın olduğunu bulmak gerçekten daha kolay. E, TSK'nın olduğunu bulmak aylar, aylar aylar aylar sürebiliyor ama en nihayetinde bir yere varmaz mı? Varmasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani a, a, ailelerden bir Cafer Çelik'in babası Nair Çelik. Son öğrendiklerimiz bizi perişan etti. Olaydan sonra meydana çıkan iddialar hakkında bizi hiçbir askeri yetkili aramadı. Şimdi de gerçekler ortaya çıktı. Bizi aramalarını istemiyoruz. Söyleyecek söz kalmadı demiş. Bu da çok üzücü bir durum doğrusu. Hafta sonunda bu konuda da çok sayıda yazı da yer aldı aslında. Milliyet gazetesinde Hasan Cemal'de Türk Silahlı Kuvvetleri inandırıcılık değişim diye bir yazı kalemi aldı mesela. Ve şeyi e, söylüyordu. E, ciddi bir inandırıcılık sorunu yaşıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Hilmi Özkökbaş'ın dediği gibi değişimden korkmaması lazım askerin diye bitiyordu. Derya Sazak'ta da Serseri Mayınlar başlıklı bir yazıyla aynı konuya değinip PKK'nın silahsızlandırılması sürecinde Habur girişleri iyi yönetilseydi Bugün yeniden operasyonlar noktasına dönülmezdi Tokat belediyedeki saldırılar da demokratik açılımı baltaladı Yani şeyi de söylüyor 7 askeri şehid eden mayınlar aradan bir yıla yakın süre geçtikten sonra o bölgeye PKK tarafından değil Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenlik amaçlı olarak döşendiği ortaya çıktı diyor ve bu aşamaya gelinmesinde olaydan sonra bölgedeki üst düzey askeri yetkililer arasındaki konuşmaların internete yansıması ve şehit ailelerinden birisinin şikayetinin etkili olduğu belirtiliyor yani çok sayıda böyle şey var. Hakkari Çukurca'da ölen çocuklardan birisi eve açtığı son telefonda 12 yıldır gidilmeyen yere götürüyorlar bizi geri gelmeyeceğiz demiş. 7 şehitten Özkan Dumlu'nun ailesi de bunu anlatmış. Sınır o hale gelmiş ki mayını kimin döşediği bile bilinmiyor. Askerler ölümcül tuzakların ...burbanı olabiliyor. Şimdi yine... ...bahar operasyonları başladı diye... ...gayet kaygılı bir şey hı hı. ifade ediyor. Yani buna dönüşmesin diye... ...bu savaşı... ...bitirmeliyiz diye biten... ...bir yazısı vardı Derya Saza'nda. Ee, hepsi birbirine... ...bağlanabiliyor. Yani bu tarz... ...özellikle... ...önemli... ...çok başka sonuçları da... ...olabilecek... ...şeylerden bahsedilebilir. Bir diğer hafta sonu haberi de şeydi. Hrant cinayetinde kusuru ve ihmali olan... ...beş polis için nihayet soruşturma izni çıktı... ...diye bir haber vardı ama... ...bu kadar. Beş polise soruşturma diye vermiştir Radikal... sürmanşetinden Yeni bir adım atıldığını söylüyor. Kusur ve ihmalleri görülen hakikaten de çok... Olan... ...zaten çok netti. Bu da yine aslında... Ee... Birazcık bir önceki olayı da andırır şekilde evet, e, devletin saf saklamasının bir miktar olduğunu hissettiren e, olaylardan biri. E, i̇çişleri bir türlü polislerin suçlu olduğunu söylememişti Son hazırlanan raporda Erdoğan tarafından reddedilen her polisin görevini hakkıyla yerine getirdiği, her şeyin yolunda olduğu ama işte böyle şeylerin arada yaşandığı anlatılıyordu. Evet, yani polisler din cinayetindeki ihmallerini sahte evrakla örtmeye çalışmış yani beş polis hakkında soruşturma izni veriliyor. Artık İçmal'den bahsetmiyoruz o zaman. Sahte evrak dediğimiz anda görevi kötüye kullanmaktan başlayıp sahteciliğe doğru devam eden bir sürü suçtan Evet yani Yasin Hayal Ümraniye'deki bir fırına gelecek bilgisini almışlar ama fırına gitmemişler ama gitmiş gibi yapmışlar. But, ve gerçi sonra ta biz röportaj tutanık. yaptığımız zaman e, bu olayla ilgili daha o zaman da biliniyordu. Ne zaman yani üç sene önce. evet. 3 senedir 2007. bilinen şeyler şimdi artık açık hale geliyor. Ama tabi bu haber de biraz tereddütle biraz şeyle yani it, itidalle verilmeli. 5 polise soruşturma haberi varken aynı zamanda üst düzey, pol, üst, üst düzey polislerin de soruşturmadan muhaf kılındıklarını da söylememiz gerekiyor. Yani dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve üst düzey emniyetçiler hakkında soruşturmaya izin vermiyor Vali Güler. Neden? Görev yoğunluğu. Görev yorgunluğu da denebilir belki. Ama böyle bir e, sorun da var doğrusu. Evet yani çok parça parça çok sayıda şey var. 25 muvazdaf generalin balyoz darbe planı hakkında sorgulanmasını onayım yok diye önleyen Başsavcı Engin'in de onayının gerekmediğini 3 Mart'ta bildirmiş. Bunu da Bahar Kılıçgedi'nin haberi bu da. 27 Şubat genelgesini bizzat iptal etmiş. 2000 Aykut Ceng, yani taraf gazetesinde var bugün Bahar Kılıçgedi'nin haberi. 3 Mart 2010 tarihli genelgesini elde etti taraf diyor. Aykut Cengiz'in İstanbul Valiliği'ne gizli ivedi koduyla iletilmiş bu genelge 27 Şubat tarihli bir önceki genelgedeki Başsavcı vekillerinin imzası yoksa iade edin hükmünü iptal etmiş hı hı. Yazı ve talimatlarda Cumhuriyet Başsavcı vekilinin uygun görüldüğü şerhi vermesine Mahal kalmamıştır diye Şeyini de basmış fotokopisini de fotoğraflı olarak gazetede yeni genelgede merkez komutanlığına gitmiş. İşte böyle bir durumdan da bahsetmemiz mümkün. Evet bence bu saatin de sonuna geldik. Çok sayıda birçok haberi de dışarıda bıraktık. En ilginçlerinden birisi de şeydi mesela. Amazon'daki yerliler. Büyük bir baraj yapılıyormuş Belomonte'de biliyorduk bunu ve muazzam bir yıkıma ekolojik yıkıma sebep olacak oradaki yerli kabilelerin de köküne kibrit suyu ekecek diye itiraz ediyordu. Bizzat onlara destek vermeye kızı, savaş boyaları da sürerek başına da kabilesi, hedi, kabile reisinin hediye ettiği başlığı takarak katılan kim? ...James Cameron... Hı hı. ...Avatar filmini de yapan... ...ve... ...şey olmuyor demiş... ...yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisiyle... ...hibrid araçlar kullanarak... ...yetmiyor... ...bundan sonra... ...mücadeleye devam demişler... ...ve... ...beni çıldırtıyorlar... ...bu insanlar demiş... ...ve Lula'ya da mektup yazmış... ...Kızılderiler de biz gerekirse... Öleceğiz ama buradan çıkmayacağız deyince de gözleri dolmuş James Cameron'ın çünkü çok eşitsiz güçler var. Ama tam filmde anlattığına benzer bir ortam doğrusu Amazon'da bir cennetin sınırsız ihtirasla kar hırsıyla yok edilmesi gibi bir durum var. Evet bu habere bu kadar. Yer ayırabileceğiz. Avatarı daha sonra konuşma imkanımız olabilir. Zaten Amazon'daki kabileler işi de bitmiyor. Devam edeceğiz. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Abii, günaydın Volkan. Hafta sonunda epey bir muhabirlik yapmış olduğunuzu öğrendik, istihbar ettik bizim için. Evet. İzlenimlerinizi aktarmanızı rica edeceğiz. Ağırlık herhalde anayasa evet. konusunda değil mi? Açık Radyo muhabirliğim için üç tane toplantıya gittim. Onları e, ağırlıklarına göre aktaracağım zaten izlenimlerimizi. E, bir tanesi e, e, bu hem anayasa tartışmalarının yapıldığı ortama denk geldi. E, SETA isimli bir e, ekonomi toplum araştırmaları, siyaset araştırmaları vakfı var. Onların e, yargının çıkması devlet mi, adalet mi isimli bir raporu e, çalışması Vahap Coşkun isimli Dijital Üniversitesi'nden yani genç bir akademisinin hazırladığı e, o döküman üzerine bir panel düzenlendi. E, birincisi oydu panelde işte e, Ali Bayramoğlu, e, Mithat Sancar e, ve Vahap Coşkun yani top, şey, e, raporu hazırlayan arkadaş. E, tabii e, anayasa tartışması e, şimdi geçti. E, katılımcıların içerisinde... AKP'li vekilleri ve üniversite basın çevrelerinden insanlar vardı. E, bu e, kapsamda e, bu raporun e, ışığında e, değerlendirmeler e, sergilendi. Burada en e, önemli hususlardan e, biri e, özellikle Bayramoğlu ve Sancır'ın ve Coşkun'un da e, katıldığı e, anayasa değişiklikleri yapılırken özellikle Cumhurbaşkanı'nın e, yetkilerine ilişkin genişletilmesi e, özellikle Anayasa Mahkemesi e, ve Hakimler e, kur, Yüksek Kurulu atama yapılırken Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine dikkat çekildi. Burada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin genişletilmesinin sakıncaları üzerinde kurul, duruldu ve aynı zamanda da parlamentoyanın onun yetkilerinin neden Cumhurbaşkanı'na e, devredilmesi e, gerektiği sorgulandı. Bu en e, e, önemli hususlardan bir tanesiydi. E, bu e, şeydeki e, toplantıda e, onun dışında e, e, şey e, bu toplantının e, ortaya çıkan belirgin şeylerinden bir tanesi de e, paketin toplandığı e, farklı farklı alanlardaki maddelerini e, üç parça halinde halk oyuna sunulmasını gerektiği üzerinde e, de bir şey vardı. Fikir birliği vardı. E, üç parça halinde halkoyuna sunulması ki bu genel bir kabul görüyor e, bugüne kadarki tartışmaların içerisinde. E, Bunlar biri e, 15. geçici 15. madde galiba değil mi? Darbenin e, evet. yapanların e, yargılanmasının cezalandırılmasını önleyen Hiçbir şekilde sorumluluk almamalarını sağlayan madde. İkincisi işte temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren maddeler. Bir de yüksek yargı organlarının evet. anayasa mahkemesinin ve Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu'nun üye sayısı ve seçimi konuları. Değil mi? Evet. Onlar öyle. Oluyor. Evet. Yani aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi de e, son e, kertte de buna yakın şeyler söylüyor. E, evet. Gördüğün son açıklamalarda işte bir kısmının parlamentodan geçirilip orada çözümlenmesi, bir kısmının da halk oyunu sunulması şeklinde. Bu toplantı da tabii aynı zamanda yani 1961 anayasasıyla başlayan 1982 anayasasında Persinleşen bu yargı askeri bürokrasi yargı bürokrasisinin vesayeti üzerindeden hareketli ki durumu o manzaranın ortaya koyulan bir rapor ve bunların da tartışıldığı bir toplantı oldu. Yani devlet iktidarı ile siyasal iktidar arasındaki ilişkileri bu iki anayasanın da ikili bir iktidar yapısı oluşturduğu devlet iktidarında yargı, asker ve üniversite ağırlıklı bir pozisyon bürokratik devlet, öbür tarafta da seçilmişler ve onlara bırakılan alan e, ve parlamentonun e, boyutlarının darlığı ve siyaset kurumuna seçilmişliklere olan e, güveni sarsıcı bir e, yapı halinde yani Türkiye'nin e, bu naklası cumhuriyetin başından beri e, devam eden bürokratik devlet e, fotoğrafının ortaya konulması ve e, tıkanıklıklar bu raporun ışığında tartışıldı. İktidar üzerinde yani bu anayasanın özellikle içeriğine ve tartışılma sürecine ve aynı zamanda da kabul edilmesi üzerindeki yöntemlere ilişkinde önerilerde bulunuldu. Yani yargı kudretini elinde bulunduranların işte bireyi değil devleti e, ...koruduğunu ve adaleti değil... ...devleti temsil ettiğini... ...zaten bu vurgu üzerinden gidiliyor... E, ...hukuka bağlılığın değil... ...devlete bağlılığın... E, ...esas alındığı... ...ve buna ilişkin pek çok... E, ...örnek e, verildi... E, ...işte yargıda devletçi, ulusalcı... ...milliyetçi zihniyetin egemen olduğu... E, ...bu anlamda bir e, taraf... E, ...duruş sergilediğini... ...ve kararlara da bunların... E, yansıdığı e, çok çeşitli örnekleriyle e, ortaya kondu ve ve o anlamdaki reform ihtiyacı ve anayasada değişikliğine ilişkin mevzular bu toplantıda da ayrı, e, ayrı e, ayrıntılı bir şekilde de e, dile getirildi. E, bu önümüzdeki günlerde çeşitli kuruluşların bu arada zaten yine bir platform e, işte sivil toplum örgütleri tırnak içinde denilen çeşitli oda ve sendikaların bir araya geldiği e, toplantılar da e, bu süre içerisinde e, yapılıyor ve yapılacak. E, yargı sistemindeki e, bu iktidar yapısını e, görmezden gelerek bir e, reform hareketinde bulunmak pek anlamlı gelmiyor. E, bu anlamda e, bu 2007 seçimlerinde aslında askeri vesayetin e, oylandığı önümüzdeki seçimlerde yargı vesayetinin e, birine bir oynanacağına dair e, yorumlarda getirildi. E, bu kapsamda yani e, yapılan çalışmaları e, bu an, e, anayasa değişikliklerini hiç kimse topyekün yeni bir anayasa gibi kabul etmiyor Tabii ki elbette. Yani bunun sıfırdan bir anayasa yapılmıyor. Ee, bu bağlamda e, yapılan e, 30 maddelik iş, bugüne kadar anayasamızda bizim 16 kez değişiklik yapıldı. Bildiğim kadarıyla 85 maddesi değiştirildi. yarıdan fazlasına tekabül ediyor bu. E, ve şimdi bir 30 madde değişecek. E, bu anlamda bir tartışmaya da e, şey yapmak istiyorum. Yani bu anayasanın ee, yeni bir anayasa değil. Yani biz bu anayasa değişikliği yapınca 82 Anayasası gibi anılmayacak bu. Evet. 82 Anayasası'nda 2010 yılında ne, yapılan yapıldı? değişiklikler değişiklik olarak alacak. Evet. Ama e, bunu topyekun bir değişiklik gibi görmeden yaklaşmak gerekiyor. Eksikliklerini e, görerek yaklaşmak gerekiyor elbette. Ve bunun yepyeni bir anayasa olmadığını da Bilmek lazım. Evet bu kadar maddesi değişmiş bir anayasa ama e, bunu e, çok abartmadan yaklaşmak gerekiyor. Çünkü e, bu anayasa değişikliğine Türkiye son bir ayda nasıl geldiğini de görmek gerekiyor. Yani e, bizim e, anayasa değişikliği tartışmalarını e, başladığı son bir ay öncesinde nasıl bir durumdaydık? E, yaklaşık iki yıldır devam eden Ergenekon'dan 6-7-8 tane darbe planlarının soruşturulduğu, yargılandığı bir ortamdaydık. Ortamdayız hala da. Burada hmm. ne oluyordu? Mesela böyle bir anayasa değişikliğine Adalet Kalkınma Partisi'nin e, kalkışmasının e, ve kamuoyunda bu anayasa değişiklikleri, yeni bir anayasa değil, yeni anayasa değişikliklerinin gündeme gelmesi, bu davaların e, süreci işlemiyordu, işleyemiyor. Ne oluyor? Saldray Berk isimli bir üçüncü ordu komutanı hala arzada ifadeye gelemiyor, gelmiyor. HSYK yargılamayı engelleyen bir tutumdan alıkoyamıyorsunuz. Yani bu anayasa değişikliklerinin arkasındaki itki bu ortamdan kaynaklandı. Yoksa AKP'nin topyekun bir anayasa değişikliği yapma iradesinden kaynaklanmadı. HSYK'daki tıkanıklıklar, HSYK'nın bu davaları engelleme trafiği or bir ordu komutanının ve benzer ordu komutanındaki ifadeyi bile alamadığınız bir durumla karşı karşıyaydınız. Ve bu durumun üzerine, burada bıçak kemiğe dayandığı bir ortamda bu anayasa değişikliği gündeme geldi. Dolayısıyla bu anayasa değişikliğinin itkisi, dürtüsü budur. Bu tümüyle bir toplumsal yeni bir sözleşme değildir. Bu irade bugün ortaya çıkmış değildir. Ne iktidarda ne parlamentoda topyekun bir anayasa yap. 2010 yılı anayasası diyeceğimiz. Ve bütün mevzuları yani Cumhuriyet tarihi boyunca birikimli mevzuları kimlik sorunlarından grev haklarına, gökten askeri vesayet, çok detaylı vesayet kurumlarına kadar uzanan bir sorun e, trafiğini çözecek bir anayasa değil. Bu bir anayasa değişikliği. İçinde olumlu pek çok unsuru e, barındıran ama topyekun bir anayasa değil. Bu irade niye gündeme geldi onu tartışabiliriz. Yani evet. e, bu bu alamda bir üçüncü yol önerisinde bulunan e, kişi kuruluş ve arkadaşlarımızın bunun topyekun bir anayasa, yeni bir anayasa olmadığını Farkında olmaları lazım. Bu bir anayasa değişikliği. Yani 17. anayasa değişikliğidir. Evet. Öte yandan da tabii Ahmet İnsel'in Radikal yazdığı yazıda olduğu gibi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis gündemine getirdiği bu değişiklik paketinin demokratikleşme açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylemek için de bağnazlık derecesinde iman sahibi olmak lazım diyor. ...ya da AKP'ye iktidar partisi olarak hiçbir meşru, meşruiyet tanımamak... ...bu partinin yöneticilerinden, seçmenlerinden nefret etmek. Her iki durumun son derece sorunlu bir demokrasi anlayışını ele verdiğini anlatmaya gerek yok diye başlıyor yazısına. İçerik kadar yöntem de önemli dediği yazısına. Ben ahmetin. de okudum, muhteşem bir yazı herkese tavsiye edilir. Bütün meseleyi değerli toplu ortaya koyan bir yaz insanın yazısı. Yani bir şeyin farkında olmamız lazım... Şimdi demokratikleşme kapasitesi, demokratik geleneği, tarihi itibariyle kısıtları olan belli bir çapı olan bir iktidar partisi üzerinden gidiyoruz. Yüksek bir demokratik kapasitesi ajandasında var mıydı bunların bunları? Vardı da e, gündeme mi getirmiyorlar? Bunları yani AKP'ye de e, aşırı bir e, gülüyor, misyon yüklememek lazım. Yani her iktidar kendi, ki AKP göre kapasitesinin çok üstünde bir demokratikleşme hamlesi yapmıştı bu 7 yıllık dönem içerisinde. Yani i̇nanılmaz bir terakki vardır. E, bu insanlar demokrasi mücadelesi içinden e, o son 30 yılda gelmediler. Yapıları içinde işte bulundukları insanlar, antidemokratik yapılanmalar içerisine geldiler. Yani AKP'yi de yerinde tahlil etmek gerekiyor. Evet yani çok geniş çaplı bir yeni anayasa girişimleri için tabandan yükselen hareketin de olumlu etkisi olacağı da şüphesiz Tabii diye ki. bakıyorum daha bu hafta sonu işte. Oldukça canlı ve katılımcı bir şekilde geçtiğini de biraz önce anlatıyordu. Kadıköy Meydanında yapılan e, mitingin onun gibi şu alttan yükselen önemli bir değişiklik şeyi var. Tabii öte yandan da şeyde direniyor. E, yani e, yüksek yargı da mevcut durumu korumak için e, mesela başsavcının konuşmasında çok ilginç bir şey vardı. Yani şöyle bir şey var siyasi etkiden uzak yar, yargıç ve savcıların bulunduğu mahkemeler olmadıkça milletimizin haklara özgürlüklere ulaşması mümkün değildir. Yüce milletimiz haklardan önce bu haklarını koruyacak geliştirecek siyasi güçlerin etkisinden uzak tarafsız hakim ve savcıların oluşturduğu bir yargı sistemini daha üstün tutacaktır diyor ki. Bayağı ilginç bu. Etiyan mahcupyan da ona değinmişti taraf. Dünkü taraftaki yazısında. Yani e, başsavcının bu cümlesi meşru siyasete girmekteydi. Bunun demokrasi kavramının neresine oturduğunu veya böylesi bir siyasetin sınırlarının nasıl çizeceğini bir kenara koyalım. Çünkü Türkiye'yi anlamak açısından asıl ilginç olan başsavcının sözünün içeriği demiş. Kendisi ne kadar farkında bilemiyoruz ama... Başsavcı üst yargının bağımsızlığı ile vatandaşlık hakları arasında bir tercihte bulunmamız gerektiğini söylemiş oluyor. Yani bunların uzlaşmaz olduklarını vurguluyor. Oysa normal bir demokraside üst yargının bağımsızlığı zaten vatandaşların hak ve özgürlüklerinin garantisidir diyor. Böylece bir itirafa daha tanıklık etmiş oluyoruz diyor ki. O da ilginç bir nokta yani şey sözü hakikaten beni de irkiltmişti. Yüce milletimiz her haklardan önce bu haklarını koruyacak. Bağımsız yargı demesi çok ilginç bir, evet. bir anlayış doğrusu. Yani bu tartışma bu kadar sert geçiyor. Yani bu dönüşüm değişim yanlarının ki böyle Birbirini e, bölünme lüksüdün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Türkiye'de bir entelektüel kapasite, işte bunlara demokratlar, liberaller, e, harbi sol, e, her sol değil, minasöviçleşmiş solu kastetmiyorum. E bunlar bir sermaye yarattı Türkiye'de. Bu AKP'yi de etkileyen bir sermayedir. işte Açık gazetede bir takım insanlar bunu yapıyor. tarafta yapıyor, radikal de yapıyor, başka yerlerde yazan insanlar var. Bunlar bir parti falan değil. Bunlar görüşlerini yeni bir tarih yazıyorlar. Yalan tarihi deşifre ediyorlar e, Yeni bir Türkiye değişim Bunları ortaya koyan bir insan Kitlesi var bunlar böyle Çok bir hareket birer araya gelmiş insanlar da değil Ama bunlar değişim yanları evet, benim... Değişim yanların da bu anayasa Meselesine bakarken böyle bir bölünme Lüksü olduğunu düşünmüyorum Bunun da Çok gereksiz olduğunu düşünüyorum e, Dolayısıyla Bu e, mevzuya yaklaşırken Hem AKP'yi çok iyi bir e, Tahsil etmek gerekiyor hem süreci tahil etmiyor. Tabii ki eleştirilerimiz e, içinde herkes, e, Riyal Faze'ye bakarsanız, herkes e, bütünüyle bunu kabul etmiyor. Ama bu e, şeyde e, değişikliğinde e, olumlu yanlarını e, görmezden gelmek, top yükünü reddetmek e, çok da doğru gelmiyor doğrusu bana. E, bu... Evet, yani eksik ve kusurlarına rağmen e, olumlu oy vermenin Olum, doğru olacağını düşünen yazılar da vardı. Tabii yani ben e, o yaşından böyle e, düşünüyorum. E, bir de yani gerçekten şunu koyalım e, biz beyaz atlı prensimizi beklemeyeceğiz yani e, iyi bir anayasa için. E, bu anayasa böyle e, Türkiye e, sert bir ülke. E, hala dünyada yani e, dünyada da ilk G20'ye gidiyor ülkeler dışında darbe anayasası da yönetilen tek ülke burada değişim yönetmek değişim süreci zor bir şey evet böyle parça bölük yamalarla gidiyor ama şunadın da görmek lazım bu son değişiklik vesayetler üzerindeki bugüne kadar yapılan değişikler için en önemli gözüküyor işte yüksek askeri şura kararları hakimler savcılar yüksek kurulu kararları yargı yolu açılıyor bu çok önemli bir şeydir. 15. madde başka şey eleştirilecek çok şey var dediğim gibi Cumhurbaşkanlığının yetkilerinin e, anlamsız bir şekilde çoğaltılması parlamentonun bu arada daha düşük bir e, şeye inmesi, e, indirgenmesi e, bu atama usullerinde paketin tek bir paket halinde yapılması pek çok konuyu eleştirebiliriz ama velakin yani yani e, 17.sı yapılan anayasa değişikliği yeni bir anayasa yapmayı ki bu o günkü toplantıda da konuşulduk. Yani başka alanlarda da konuşulduk. Bu önümüzdeki dönem yeni bir anayasa yapma seçimlerinden olduğu dönemdir ve e, ona doğru Türkiye'nin e, kapısını aralayacak bir değişikliktir bu. Topyok'un 2012 anayasası mı olur bunu bilemem. Evet. E, ama o yönde e, büyük bir e, a, e, hamlede devam yani, edecektir zaten bu. E, bu bir zaten taş e, e, şartlar yani bu dökülen Türkiye bu bu sözleşme dökülüyor. Bunu hatırlarsınız. İlk konuşmamızda i̇lk, konuşmamız, ilk programımızda yeni ya, bir sosyal sözleşme lazım, kontrat lazım demişti. Evet. Türk insanı yeni bir kontrat. Dökülüyor çünkü yani. Bu gitmiyor. Pek çok analize bağlı bağlayabiliriz. Bu kontratlarla Türkiye yönetilmiyor. AKP bile kendi kafasının heybesinde buldu dediğim bu. O kadar dökülüyor ve dünya konjonktürü e, iktidar partisine ek şeyler yüklüyor. Yoksa e, Milli Türk Taraba Birliği'nden gelmiş, Necmettin Hoca'nın gezinden ayrılmamış, bu insanların, 30 yıl orada tedris görmüş insanların demokrasi hamlelerini anlamak için gerçekten e, biraz e, o tarafa yoğunlaşmakta fayda var. Ve onları da ölçmek, biçmek gerekir. Yoksa e, biz e, yani ve de şunu da görmek lazım. Türkiye'de çok ciddi bir demokrat, liberal, işte <gülüyor> tırnak içinde sol dediğimiz çevrelerin AKP'nin en önemli e, entelektüel sermaye çıktısında bulunmuştur. Yazılarıyla, konuşmalarıyla, tavırlarıyla, e, AKP'li olmayan ve AKP'yi dönüştüren, ilerleten bir entelektüel kapasite yaratılmıştır bu 7 yıl içerisinde. Ki bunun bedeli bunları bu değişim yanlılarının AKP'li olmakla da suçlanmasına karşın ki e, geçiniz onları. Bu anlamda e, AKP'yi, Türkiye'nin parlamentosunu bir parti gibi olmaksızın değiştirme katkısı bulunan bir çevre vardır Türkiye'de. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. İki kanaldan Türkiye değişim sürecinde katkıda bulunmaktadır. Bu, bu tür aydınlar, yazarlar, kanaat önderleridir. Bir de Avrupa Birliği'nin paketleridir. Bu ikisiyle Türkiye 1903'ten kanın sivilleşmesinden unutmayalım. Eğer şu darbeler olsaydı bugün hiçbirimiz yoktuk. Ya bu, i̇çerideydik. Bir şey bir şey yani. Bundan sonra da herhangi bir tane olursa gene öyle Gene öyle. Dolayısıyla bizim temel şeyimiz bu değişikliğin temel amacı HSYK'nın Ergenekon'u, Balyoz'u kilitlemesi. Bir ordu komutanını ifadeye çağıramadık. Böyle bir ülkeyiz biz. Evet. Doğru mu? Yani bir ordu komutanı gelmiyor. Adama her türlü şey söyleniyor, ordu komutanı gelmiyor. Böyle ayrıcalıklı bir konumu e, da bulunan kesimleri ki bir yeni, gelişmeler falan var. Ama yani buna şeye bakmamak gerekiyor. Evet, 2010 yani, anayasası değil bu. Bu dediğiniz önemli Hı. evet. Yani bu evet. şeye karşı çıkan, değişime karşı çıkan oldukça... E, Köşeli cümlelerle karşı çıkan yüksek e, yargıç ve savcıların da e, tabii buna e, demin söylediğiniz şeye yani bazı kişilerin kanun önünde daha fazla eşit olması Orwell'in deyimiyle e, dediği gibi duruma da hiç ses çıkartmaması da bir vaka tabii. Yani bu yargıyı çok zedeleyen bir şey tabii. Bağımsız ve tarafsız yargıyı çok zedeleyen bunun çağrılamaması mesela birine koşturuşturmaya, koşturur. Evet. Ve çağrılanların e, engellenmesi. Evet. Değil mi? Yani biz bu, bu noktadayken bu anayasa değişikliğini veya tabii AKP 2007 Temmuz seçimlerinden sonra top yekün bir anayasayı gündeme getirmemesi. Bu bir tartışma konusu ve değiştirdiğimiz yani Temmuz seçiminden hemen sonrasındaki programlarımız hatırlıyorum. E, yeni bir anayasayı e, gündeme getirmesi üzerine çırpındık. Evet. Ama bu bir şekilde gelmedi. Yani bunu analiz ederiz eder. Neden gelmedi? Burada bunda, bunda AKP'nin kapasitesini ortaya koyarız, konjonktürü vesaire. Ama yeni bir anayasa gündeme gelecek, kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Yakıyor çünkü şeyler. Ama bu e, bunun içinde yani siz darbeyi soruşturum kilit, kilit soruşturmada kilitleniyorsanız bunun için gündeme gelen bir anayasa değişikliği bu. Açıkçası. Evet. Yani bütün toplantıları da <gülüyor> soracaktık ama... Vaktimiz gitti mi? <gülüyor> vaktimizi hızla tükettik. İlginç bir nokta da farklı toplantıların, farklı açılış müzikleri olmuş galiba değil mi? O <gülüyor> isterseniz. Şimdi şöyle ben bir 78'ler devrimci 78'ler federasyonunun bir toplantısına katıldım. Bu toplantıdaki en önemli şey bir 12 Eylül Utanç Müzesi kurulacak. Buna hazırlık yapılıyor. Bunu duyurmak istiyorum. Daha sonra da gündeme getiririz. Ondan sonra bu çalışma devam ediyor. Bir, o Eylül ayında önce ilk sergisi açılacak. Ve sonra o kalıcı bir müze haline getirilmek için girişimlerde bulunuyor. Bu nedenle 12 Eylül ile ilgili her türlü Malzeme bu müzede sergilenecek. Latin Amerika'da örneklerine çok rastladığımız bir şeydir ve gerçekten 12 Eylül'ün 30. yılında böyle bir e, girişimin e, desteklenmesi gerekir. Tabi bu toplantılar yaklaşık 30, 30 yıl geçtikten sonra orta yaş grubunun bir araya geldiği toplantılar oluyor. Ama temel şey 80 öncesindeki sol devrimci sosyalist hareketler içerisinde yer almaları buradan kalkarak bir ortak e, nokta tespit etmeye çalışmışlar ama yani enternasyonel, komünist enternasyonel marşıyla başlıyor bu toplantılar ama yani katılanların büyük bir çoğunluğu artık komünist falan değil. Onların sonra bu anlamda bir şey oluyor. Arkadaşlara da söyledim yani başka bir ortak nokta bulun. E, müziği bile unutmuş insanlar. Bu neydi dediğini bana da o Beynel Minel filmindeki <gülüyor> Kürdelik asker mi? Bakalım onu hatırlattı filan. yani e, <gülüyor> Ee, bu e, bağlamda e, tüellerimiz tabi bizim marşlarla çok e, muktedir oluyoruz genelde e, bu ülkenin topraklarında yaşayanlar hangi kanattı e, kanatlarda olursa olsun marşlar üzerinden ifade etme e, zorlaması var onlarsa ama 78. devrimci Federasyonun ee, yani ...Utanç Müzesi'ni, 12 Eylül Müzesi'ni daha sonra da gündeme getirelim. Ve e, bu kuşağın, 1, 12 Eylül'den etkilenen e, kesimlerin buraya e, yönelmesini sağlayalım. Aslında bir toplantıda enerjiyle ilgiliydi ve e, o da e, eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa e, bölgesinde. bölgesindeki enerji sorunlarını... ...orada da bir çeviri hatası olmuş. Yani... E, Sanki böyle Sovyetler Birliği ve eski Doğu Avrupa e, Dünya Bankası'nın TEPAV'la yaptığı ortak toplantıydı. Onun da aslında ilginç e, saptayımları var. E, ona vaktimiz yok. Evet, yani. onlara e, daha sonra da şey yapabiliriz. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık evet açık radyo 94.9 burası açıkradyo.com aynı zamanda oradan da yayın yapıyoruz ve açık gazte programındayız saat 9.38 ve Profesör Doktor Nurhan yen Türkk ile birlikteyiz kendisi bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi sivil toplum Çalışmaları Merkezi direktörü.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 E, pulları kesen bir e, evet, şeyde oluşturmaya çalıştık. Çok sevinerek yaptık. olarak evet. çok evet. E, keyif verici olmuş gerçekten. Peki bunu e, esas sebep olarak neden yaptığınızı ha, sormak. Neden da. yaptık şunu yaptık bir ke aslında ikili bir neden bir kere sivil toplum kuruluşları çeşitli alanlarda bir arada da çalışıyorlar işte çocukluğu gençlikte engelliydi sosyal haklardı.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 Şeyi karşılaştırıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı 25 sayfa bir ödenek cetveli yayınlanıyor. Ne demek bu? Kalem kalem her şeyi görme şansımız var. Öteksi iki sayfa. Bütün daha toplu şeylerin, olarak görünüyor her şey. Yani evet. Dolayısıyla içinden gitmek, ayrıştırmak çok mümkün değil. Diğer kollarda da aslında durum bir miktar daha şeffaf olmakla birlikte galiba epey eksik olduğunu eksik ortaya var. Bazılarında tahmin yapmak zorunda kaldık.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 1.3'ler, 1.5'ler olan bir Boz sürü olacak. ülke var. Evet. Niye oraya düşmesin? Kaldı ki bu 1.8 Avrupa ortalaması da düşecek diye varsayabiliriz. Çünkü burada en yüksek 3 ülkenin 2 tanesi yani Yunanistan ve, Yunanistan ve İngiltere'de de bu ekonomik krizden sonra mutlaka bu yönde bir çaba olacağı çok açıklandı. Çok da tartışılıyor parlamentolarında da izleyebiliyoruz.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 ...de tahmin ediyoruz. Biz o trende uymamız gerektiğini düşünüyorum. NATO Avrupa Ortalaması trendine. Bunu da biz öneri olarak getirdik. Şimdi ben hep... Konu tabii askeri ve sosyal korumada çok yoğunlaşıyor. Belki sosyal korumaya vakit ayırırız tekrar ama... ...hiç olmamış iki şey var burada şimdiye kadar. Bu çocuk ve gençlikle ilgili birazcık değinebilirsek... Şimdi biz çocukla ilgili bütün çocuğa yönelik sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri ve adalet hizmetlerini aldık. Bu oranı hesapladığımızda gayri sahaf ve hasılaya oranı yüzde bir oluyor. Çocuğa yönelik eğitimleri katarsak eğer bütün ilköğretim öncesi ilk öğretim o zaman yüzde üçe çıkıyor. Ama eğitim dışında çocuğa yönelik beşinci sayfada görebiliyorsunuz hı hı. harcamanın gayri sahaf ve yurt içi hasılaya oranı yüzde bir. ...bunun çok düşük bir harcama olduğunu düşünüyoruz. Yani Gereksel... Türkçesi aslında şey değil mi hocam... ...çocuk başına yapılan harcama evet. 393 evet. lira. Evet, bu da olacak Yıldık bir rakam olarak. değil. Kaldı ki çocuk yoksulluğu... ...hani hadi... Yılda, bu, öyle evet, mi? çocuk <gülüyor> başına dediğimizde... ...refah içerisinde olan çocuk <gülüyor> da olabilir... ...ama çocuk yoksulluğu Türkiye'de çok yüksek... Ee, ...diğer ülkelere oranla... Ee, ...böyle olduğunda da... ...bu kadar yüksek çocuk yoksulluğuyla... ...bu kadar düşük harcama... ...bizi doğrusu şaşırtıyor...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 Mesela Romanya 433 dolar, hani aynı düzeyde olduğumuz ülkelerden bir ama hemen Çek Cumhuriyetine çıkarsak 1300 dolar, Fransa 2800 dolar gibi, Macaristan 978 dolar gibi rakamlar çıkıyor evet, sağlık harcamalar açısından evet kişi başına. Birçoğuyla önemli, önemli var, farklılıklar var. Yani. Evet biz yine karşılaştırılabilecek ülkelerle yaptık. Bir de şu gençliğe yönelik harcamaları.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 Gençler bütçede yok. Bu yok, çok yani, Yok. Böyle bir şey yok. Halbuki nüfusunun e, çocuklar da katılırsa. E, tabii yani gençlerin tamamı, şeyleri de biz, tamamı neredeyse, e, neredeyse he, he, hesapladık. Üstüncü bunda anlamı şey 2008 yılında genç başına 172 lira harcandığı anlamına o geliyor. O da çıkıyor. Onu yaptığımızda. Yine bunun, bu boks federasyonuna dahil. Dahil buna. olmak üzere. Biz gençlik nüfusunu %20 yani çocuğu bırak 15-24 yaş arasını aldığımızda nüfusun %20'sini ee, söylemişiz. Yani %1'ine bile ulaşmayan bir güçlendirme harcaması var gençlere yönelik. Eğitimi kattığımızda yani yüksek eğitimi, yüksek öğretimi ve liseyi kattığımızda ancak %2'ye gayri safi yurti çağısılığa oranına çıkarabiliyoruz. Şimdi bizim burada şu an hani söylemek istediğim en çarpıcı şey bir bu eğitim olan %2'yi düşünmediğimizde eğitim dışı gençliğe harcama %0.3 dediğimizde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 Aile tarafından verilmediği gibi devlet tarafından evet, da bunlar Evet. Hele verilmedi. Diyarbakır gibi bir çok göç alan oldu, yerlerde, eğitim yerlerde tabii evet. yani evet. orada her türlü tavanı da patlatıyor, patlatıyor herhalde. Evet. Evet. Burada şey burayla da çok sık evet. konuştuğumuz bu temel gelir desteği evet. geliştirilmesini yani insanların damgalanmadan, onuru evet. kırılmadan vatandaş olmaktan kaynaklı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 İlerideki yıllarda yapacağımız izlemeye katılmalarına da e, yönelik bir davet de yazarak yolluyoruz. Dolayısıyla e, basılı malzeme de çok yaygınlaşacak.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 ee, bu çalışmayı sürdürebilecek bir kapasite Hı. artışı. Bu verilerin hepsinin şeffaf olduğu bir aşamaya geliriz. Rüştünü ispat o eder, o işte zaman toplam. misyonu dolmuş olabilir. Doğru. İhtiyaç olduğu sürece biz buna ya, bu devam edeceğiz. Teknik olarak izlenmesi bile e, demin de bahsettik o kadar e, kolay olmadığı için zaten bir yerde durmak herhalde bir 3-4 e, sene gerçekten de çok faydalı. Önemli, çok önemli. Göreceğiz. İhtiyaç olduğu sürece de devam edebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Vallahi son derece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 Top, e, Açık Radyo'nun da bu destek programına benzer gibi katılımcılar tarafından. Evet o da ne, bize ne de hoş geliyor evet. doğrusu. Yani... Bağımsızlığımız önemli sizin de dışarıdaki yani. evet. Bu proje imzası bulunan kurumlar tarafından finanse edilmiştir deniyor. Bu bizim dinleyicilere de kulağına da bir hayli hoş gelecektir. Nurhan evet. yani Türk çok teşekkür ederiz. Ve tekrar bu çalışmalardan haberdar evet, edersiniz. Evet. Biz zaten biz de bilgi talebidir. Evet, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları bölümünden Nurhan Yentürk'le milletvekillerine gönderilen sivil toplum kuruluşları tarafından bir raporu tartıştık. Ve böylece de programın sonuna gelmiş oluyoruz. Herbie Hancock'la bitirelim dedik. Watermelon Man onun ünlü çok iyi bilinen parçalarından biriyle Herb Hancock'un da Doğum günü piyanist ve Besteci aranjör En önemli yaşayan müzisyenlerden Cazcılardan biri kabul ediliyor Ona bir günaydın deyip Watermelon Man çalıyoruz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. Çıkkaste